Herkese merhabalar Açık Radyo 94.9'da birinci teki şahıs başlamış vaziyette ee, bu haftaki birinci tekiş şahıs biraz e, tanıyıp bildiğiniz birinci teki şahıslardan birazcık farklı olacak ee, bildiğiniz gibi Açık Radyo'yu takip edenler bu hafta özel destek projesi özel yayını haftası ve buna e, bunu kutlamak için e, bugün birinci teki şahısta e, biraz hani kendimizi e, ortaya çıkartıp e, size müzikler çalacağız ve Tabii ki konuğum Deniz Koloy'la beraber Utkan'la Deniz olarak size hem kendi şarkılarımızdan canlı olarak burada icra edeceğiz hem de sevdiğimiz müzikleri çalacağız. Öncelikle Deniz hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl keyifler? Fena Fena değil. <gülüyor> <gülüyor> Willie Mason'dan bir şarkı dinledik girişte. What is this adını taşıyordu. Yeni albümü Carry On'dandı ki. Hani, Albümde çıktıktan çıktığından beri zevkle dinliyoruz ikimiz de. Aynen. Ee, zaten birinci tek şahıs şey, hani, dinleyenler de bilir genelde hep bu Şarkıcı, şarkı yazı, yazarı e, tarzı müzik yapan yani singer, songwriter e, dedikleri tarzı müzik yapan isimleri çalmaktayım programda yaklaşık 8 yıldır. E, bugün de zaten bizim de ortak e, zevkimiz olan müzikleri seçtik ve kendi parçalarımızı da çalacağız. E, i̇sterseniz çok fazla Deniz de, sana da uygunsa eğer çok fazla muhabbet etmeden bir tane şarkıyla ile girelim diyorum. Küçük bir şey... Söylemek istiyorum. Sabah erken saatlerde başlayan maraton. Bu arada ben de eskiden bu ekipte bulunuyordum. Şimdi uzaktan <gülüyor> el sallıyorum. Ee, hani bugün için onlara şimdi geçmiş olsun diyorum açık radyo ekibine. Ha, tabii ki kesinlikle. Yani. Yoğun bir maraton atlattılar. Yılın zor haftası oluyor kesinlikle. Yani. Mesela hem bekliyorlar hem kaçıyorlar değil mi için için? Hı -hı, hı -hı. Biz de ona destek vermeye geldik aslında. Buranın hem bir parçası hem de işte hı -hı. programcıları olarak falan filan. Uzatmayayım ben Utkan. <gülüyor> ee, evet önce size bir şarkı çalmak istiyoruz. Ee, Tedirgin adını taşıyan. O şarkıdan önce de e, destek, dinleyici destek hattını hatırlatmak istiyoruz. Bütün gün duydunuz zaten. Biz de hatırlatmaya devam edelim. Bu hattı arayarak e, açık radyoya destek olmak için bilgileri alabilir ve destek olabilirsiniz. 0212 343 41 41 0212 343 41 41. Evet utkan dediğiniz olarak çalacağımız ilk şarkı Tedirgin. Sen gibi kendi dünya Aradım seni Sorgulanırken hükümlü yargıçla Aynı yatakta Yine de umutlanırken tam Seni öyle göz Elinde sahte çiçeklerle Ben tedirgin Kıza kırmızıydı Dudağındaki şehvetten öteye şarkı sizlere Utkanlı adlı sitemizde de bulunan şarkılardan bir tanesiydi. Şimdi yine kısa bir müzik arası verelim. Bizim hani Denizle uzun zamanda çok ortak beğenimiz olan bir isim gelsin, Devendra Benhard gelsin. E, maalesef şarkının ismi şu anda tam hatırlayamadım. Atılasak da söyleyemeyiz. Bence. Evet, Almanca isimli yeni e, e, albümü Maladan Hı. gelecek. Yani ilk çıktığından beri zaten hep sohbetini ettiğimiz e, çok sevdiğimiz bir müzisyen, yeni albümde çok keyifli. Evet, Devendra Benhard'dan gelecek şimdi e, şarkının ismi Almanca ama hatırlamıyoruz. Son bir kere numara vermek istiyoruz. 02 12 343 41 numaralı telefondan hala 100 küsürüncü destekçi olabilirsiniz bugün için. Ya da açıkradio.com adresinden eğer telefonda konuşmak istemiyorsanız destek olun düğmesini tıklayabilirsiniz. <gülüyor> Radyo 94.9'da birinci teki şahıs devam etmekte. Duvendra Bernhardt dinledik. Yeni albümden Almanca bir şarkı. <gülüyor> adlı, Almanca adlı. Anons edeyim. Ee, evet sürekli tekrar etmeliyim bilmiyorum. Destek projesi özel yayınındayız. Bu haftada birinci teki şahıs da özel bir yayında. Ben hani program hazırlık sunan Utkan ve Deniz Kololu ile beraber kendi e, beslediğimiz şarkıları da çalıp söyleyeceğiz bugün ve ortak beynimiz olan müzikleri de çalacağız size. Hani destek projesinin özel bir e, günü olmakta birinci tek şahısla da çok keyifli de oluyor bizim için. Hani hem de Açık Radyo'da böyle kendimizden müziklerimizi sizle paylaşmamızı sağladığı için de şimdiden teşekkür edelim. Ben gene destek hattını hatırlatayım. 0212 343 4141 41 bu telefonu arayabilirsiniz ya da AçıkRadyo.com yani Radyo.com adresinden destek olun düğmesini tıklayabilirsiniz. Deniz ben hani senin Açık Radyo ile bağını tabii ki hani benden daha ileri ben hani bir sekiz sayıda programcı olarak varım ama sen çok daha işin mutfağında da yer aldın. Ee, senden aslında biraz e, sana ifade ettiği şeyleri senden dinlemek lazım öncelikle. Şöyle ki mesela bizim maceramızda da Utkan'la Deniz'de de yine <gülüyor> zemin oluşturmuş bir yer. Kesinlikle. Açık Radyo benim Tabii için. Ki. Belki belki denk gelen dinleyiciler vardır. Geçen sene biz ilk canlı performansımızı Açık Radyo stüdyolarında eski yerinde. Elmadağ'da yapmıştık. Şu an tophanedeyiz. Onun dışında çok kısa geçeceğim. Hani hı hı. E, açık Radyo'nun kuruluş aşamasında bu ortak 92 ortak bir araya gelir, gelmeye çalışırken daha çocuktum 14 yaşında kulak misafiri olmuştum hmm. bu projeye. Sonra biraz işte zaman geçti burası kuruldu. Ben annem dinliyordu ben de o zaman işte 16 falan mıydım artık hatırlamıyorum tam. Hah dedim yaşı da açık ettik bu arada neyse <gülüyor> <gülüyor> sorun değil. Ee, ay dedim çok konuşuyorlar burada dedi diye. Çünkü akıl beş karış havada bambaşka şeylerle uğraşıyordum o zaman. Sonra açık gazete ilk bağımlılığı yarattı. Ee, sabah onunla kalkıp akşam onunla yatıyordum. Ondan sonra sağlığımı kaybettim zaten. Genel olarak <gülüyor> hayatla ilgili bağlarımda <gülüyor> kuvvetli bir e, sarsılma oldu. Hı hı. Eşittir o gün bugündür çok güzel bir... Virüs damarlarımda dolaşıyor. Sonra Hı -hı. da hasper kadar radyocu oldum tesadüf. Ama bunu galiba farkında olmadan da açık radyo dinleyicisiyken kaptım bu virüsü. Hı -hı. Sonra işte prodüksiyon, programcılık, yönetim derken bu günlere geldik Uzkan Bey. <gülüyor> ne, kötü günlerde gelmedik yani. Yok yok yani buraya sığmaz macera. O yüzden Hı -hı. E, bitmeyen bir sevgililik işte bu öyle bir durum. Hı -hı. Hı -hı. Benim de birkaç tane anım var Açık radyoyla ile ilgili ama önce bir şarkı daha çalalım isterim tamam. dinleyenleri. Biz ee, burada tanıştık bu arada Utkan'la Deniz. Onu da evet, tekrar evet, Hatta onu bile söylemekten hani sıkılmadan. An anlatabiliriz. Benim için oldukça heyecanlı zamanlar. Bilmiyorum çok sağlıklı hatırlamıyorum <gülüyor> herhalde ama. Ee, şimdi bir şarkı daha çalalım. Ee, Yedi adını taşıyan bir şarkıyı çalalım. Ondan sonra da e, muhabbetimize devam ederiz. Müzikler çalmaya da devam ederiz. Deneyeceğiniz şarkının ismi Yedi. Thank you. Çökense ruhun sabahı Düşünme ya da sonrayı Sıkılma ından utan zaten yasaktım baştanlar ve de soranlar Varlığı neydi yedi o Altyazı Çaldığımız şarkının ismi e, Açık Radyo 94.9'da birinci tek şahıs dinlemektesiniz e, Utkan'la Deniz olarak ben Utkan Çınar ve Deniz Koloğlu size müzikler çalmaktayız hem kendimize ait hem de e, ortak sevdiğimiz müzikleri çalmaktayız e, Açık Radyo dinleyici destek projesi özel yayını kapsamında e, dinleyici destek attığını ben tekrarlamak istiyorum. Onu şöyle video vereyim sana eski deneyimler. Ha, tabii, ki, tabii ki ne demek. E, şarkı söylerken. Veriyoruz o numarayı. Mesela şarkı, şarkı çalarken. Mesela biz söylerken, söylerken vermeyelim. Söylerken, vokal yaparken araya hayır, hayır. telefonu mu Şarkıdan önce veriyoruz ki onlar aslında hem dinleyip hem de telefonda konuşamayacakları için. Mesela bugün seçtiğimiz parçaları... E Amasetten önce numarayı verdiğimizde hı hı. onlar hem yarım kulak parça dinliyorlar hem de telefon edebiliyorlar. Tamam, tamam, iyiymiş. O zaman okey, öyle Ama arayacağız. bizim şarkılarımızı da vermeyelim bence. kesinlikle bence de. Ben de <gülüyor> O kadar lüksümüz olsun akşam 8'inde. Tamamdır. Okay. Bir tane daha o zaman ortak sevdiğimiz şarkılardan bir tanesini çalalım. Junip çalmak hani Hatta keyifli olur diye. Hatta konserine de galiba tek birlikte gittiğimiz grup sevip de bir de denk gelmiş. Galiba evet evet öyle bir denk gelmiş. Hatta röportaj falan da hmm. şansımız da evet, olmuştu ben... Kargo mecmua için. Fotoğraf Sen çekmiştim. de fotoğraflarını çekmişsin evet. evet. Ee, yeni bir albüm çıkaracaklar onlar bu Bekliyoruz. aralarda. Hani böyle birazcık hani. Eski bir şeyini çalmak yerine yeni bir müzi müziklerini dinleyelim e, istedik bugün. E, Line of Fire adını taşıyor. Yeni albümden e, yayınladıkları ilk şarkı. Evet, birinci tek şahısı da Cunip. Junip'ten dinledik şarkının ismi de Line of Fire'da yeni yayınlayacakları albümden. Junip, Jose Gonzalez'in İsveçli şarkıcı, şarkı yazarı Jose Gonzalez'in bir proje grubu kendi solo kariyerini yarattıktan sonra tekrar geri döndüğü grubu. Ve bu grubuyla yaptığı işlerin açıkçası daha büyük hayranı olduğumuzu söyleyebilirim. Çoğu konuşmamın sebebi ise bugün yalnız değiliz birinci tek şahısta sevgili Deniz Koloğlu ile beraber Utkanla Deniz olarak size hem... Bu destek projesi özel yayınları kapsamında hem kendi şarkılarımızı canlı olarak çalmaktayız hem de sevdiğimiz şarkıları çalmaktayız. Evet Deniz biraz daha sesini duyayım ben sonra ben de bir şeyler anlatacağım. Nasıl nasıl gidiyor şu ana kadar? Sonra Öncelikle kadar. birinci tek şahısta ilk defa konuk oluyorsun tabii. Evet, Benim evet. bir ev sahipliği durumum da var burada yani. Evet farkındayım Utkan. <gülüyor> nasıl yani peki? Şöyle, ben pe birinci ben? tekili şahısta falan değil şu an heyecanlıyım çünkü canlı çalıp söylüyoruz. E tabii özellikle evet konserden baya... E Sığınarak söyledim. E, tabii ki. Şey, e, çok keyifliyim şu an. E, konserden de baya farklı bir kafayım şakketin. Evet, bu arada yani. hani küçük evet dedik kendimizimizi zaten dinletiyoruz bir de üstüne anlatmaya gerek yok diye ama küçük maceramızı yani. özet geçebiliriz. E, ne oldu biz hmm. geçen sene işte ilk konserimizi ilk performans performansımızı hmm. burada hmm. verdik sonra kargada bir konser verdik ve bu sene başında bir başladık Allah beşinci konser evet, daha çok Kadıköy turnesi şeklinde de devam <gülüyor> eden evet, konserlerimiz karşıda bir kere çaldık ama önümüzdeki zamanlarda daha çok bir hareket olacak diye ummaktayız yok belki yani, yaz sezonunda bir duraklayabiliriz ama mesela 10 Nisan'da evet, Kadıköy dünyada, dünyada bir konserimiz, bir konserimiz olacak tabi her zaman böyle iki kişi değiliz hani e, evet, e, trompetçimizde e, vardı da var bazen e, diğer gitarist arkadaşlar da geliyor e, tabi başladık ...başka isimler sayabiliriz... ...tabii Umut Çetin hem bizim... ...sound ayı pardon... ...bandcamp'te dinlediğiniz kayıtları da yaptı ki... ...bundan sonraki kayıtlarda da bize yardımcı olacak... ...ve konserlerimizde seslerimizi yapmakta... ...ona ve yani bu grubun da... ...bir şekilde bizim bir araya gelmemize... ...hem sözleriyle örnek olan... ...Bahadır Dilbaz'ı da anmak gerekiyor evet, diye düşünüyorum... ...bu radyonun program üzerinden... Hı -hı, hı -hı, ...kesinlikle... ...yani açık radyonun hani baya bir katkısı oluyor... Yani ee, ...bizim müzikal kariyerimizi... ...onu da söylemek <gülüyor> lazım... Evet. Benim de ile aslında açık radyoyla ilgili anlatmak istediğim hikayeler ve önemiyle ilgili anlatmak istediğim şeyler var. Ama insanları da hani çok konuşan radyo muhabbetine de çok girmeden bir tane de şarkımızı çalma taraftarıyım şu anda. Bu şarkının ismi Kral'dım ben. Sözleri yarı yarıya bize ait. Nakarat kısmısı çok eskiden benim bir arkadaşımla yazdığı bir şarkı. Yani belki kendinizde bulursunuz bu şarkıda deyip böyle biraz arabesk de konuşayım. Ee, kraldım ben. Etmek istiyorum bazen Ayaklarımı hissedebildiğimi Yürüyüşlere katılıp Değişim istediğimi Hayal ediyorum Bazen Daha iyi duyabildiğimi Yürüyüşteki sloganlarla Kalabalığın nefes verişini Bir ara yapardım, kraldım ben İstediğin koşardı en hızlı İstediğin Bye. de bildi mi gelecekteki acılarla havadaki elektrik hayal etmek istiyorum bazen dencilleşmedi mi kapına kadar dürüst olurken muhabbetle eksilmedi. Çağırdı en hızı istediğim, uyurdu en derin Gördüğüm gülerdi en güzel Bir ara yapardım, kıraldım ben Ben de çaldığımız şarkı Utkan'la Deniz olarak birinci tek iş yağısı bugün sizlerim kendi besteldiğimiz ve bu aralarda konserlerle de sıklıkla çalmakta olduğumuz şarkılardan bir tanesiydi. Bu da Dinleyici Destek Projesi de özel yayını kapsamında. Şimdi bir tane daha sevdiğimiz bir şarkı çalalım. E, ardından muhabbete de devam ederiz. E, müziklere de devam ederiz diye umuyorum. Umarım siz de e, keyif alıyorsunuzdur. E, şimdi yeni keşfettiğimiz e, aslında Deniz'in bana söylediği bir grup. İstersen Geçen sene gelmişlerdi olsun. Salon ve Dark Dark Dark. <gülüyor> ben Kalabalıkça bir grup. <gülüyor> <gülüyor> yani çok fazla söyleyecek bir şeyim. Genelde <gülüyor> benim de programlarım cazır cazır belki denk gelmişsinizdir sadece müzik var bende. Evet ben de et... aslında en hani birinci tek şey aslında öyle yani hani bu eleştirdiğimden değil tabii de okay, hani okay. olabildiğince çok şarkı çalmayı Hı -hı. E, tercih ediyorum tabii genelde hani gereken bilgileri de e, araştırıyorum. Şöyle söyleyeyim ismiyle çok örtüşük bir parça. Daydreaming Dreaming dinleyeceğimiz parça. Özellikle değil? piyano'larını çok seviyorum bu parçayı böyle... ve değişik davulların doğrusu. Rüya ile Hmm, ayakta olmanın arasında bir hı hı hı. sınırda güzel salınan bir parça e, Keyifli bir parça. Evet Dark Dark'tan deneyeceğiz. Daydreaming ardından biz gene burada olacağız. A Dardım daha İsterse kimse kalmaz artık görünür de. Bilirim çok içmezsin, delileri sevmezsin. Baksan bir tadıma ölür müsün? Bilirsin çok içmem. Elileri hiç sevmem Alışırsam tadına korkarım Gereksiz bir şarkı en anlamlısı Söylerken onlar tekrar tekrar Kafamın içinde o da isterse kalmaz artık Başımdan kaç aklımdan çok merakımdan da ortasından Kalbim yanmadan Gereksiz bir şarkı en anlamlısı içinde o da isterse Kimse kalmaz artık. Evet ve adil de dinlediğimiz şarkı Açık Radyo 94.9'da birinci tek eşyası dinlemektesiniz bu hafta her sene geleneksel olarak yapılan Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayınında biz de birinci tek şahısta Deniz ile beraber ben de Deniz hani biraz ben efsane gibi oldum ama özel bir şeyler yapalım dedik ve kendi parçalarımızı da sizlerle paylaşmak istedik. Hem sevdiğimiz şarkıları çaldık hem de kendi beslediğimiz şarkıları paylaştık. Yavaş yavaş da sonuna doğru gelmekteyiz programın ee, bendeniz biraz lafı senden e, açık radyo ile 2-1-2 kelamı <gülüyor> da haber etmek istiyorum e, demin e, dışarıda sohbet ederken aklıma geldi e, ilk böyle herhalde ilk açıldığı zamanlardan radyodan kaydettiğim bir kasetler falan bulmuştum evde ve ee, bu kasetlerde böyle çok hani iyi müziklerden böyle işte yeni yetme bir adamı ve gitarı da çalmaya çalışıyorum falan işte elektroikten gitar, roll falan diye. Böyle bir tane kasetin bir tarafında sadece şey duymuştum, Little Wing isimli Jimi Hendrix bestesinin Böyle sürsüne bereket insanlar tarafından yorumlanmış hallerini duymuştum. E, aslında Açık Radyo'da ilk duymam öyle yani hani, radyoda dinlemişim onu kesinlikle hatırlamıyorum ama kasetede, hani unutmamak için kaydetmişim büyük ihtimalle. Oradan da bayağı zaten bir beslenmiştim. Asıl bir hikayede bu e, Kırımlı çok benim sevdiğim bir gitarist vardır Enver İzmaylı o isimde. Hı -hı. E, onu da ilk e, Açık Radyo sayesinde duymuştum. Ee, gene böyle bir kaset bulduğum bir kasette bir inanılmaz gitarlar çalıyor. Acı, bu ne nasıl bir şeydir falan Hacı. diye. <gülüyor> ee, böyle dinledim hatta şey de vardı. Bir şarkısını çalıyor. Yani, hani çok konuşulur derler ya bu tam tersi bir durumdu. Adam bir şarkısı bitiyor. Genel tek başına gitarla çaldığı için çok Hı. atmosferik de bir durum vardı böyle. Şarkı bitiyor ve uzunca bir sessizlik. Sonra da bir anda bir ses geliyor ki maalesef şu anda hani kimin programcılardan kime ait olduğunu da hatırlamam mümkün değil ama böyle aa biz de orada konuşmaya almış kendi şarkı bitmiş diye gelip yeni bir şarkı koyması falan diye. Yani ilk aslında tanışmam böyleydi. Daha sonra da işte 8 senedir birinci tek şahıs e, reklamında yapayım. Buradan işte singer, songwriter, şarkıcı şarkı yazarı üzerine çıkmış bütün yeni albümleri dinleyebileceğiniz program olarak devam etmekte. İstersen e, bu destek hattını Deniz senden alalım ben çok konuştum. Ya biraz. da şöyle yapalım biz veda edelim. Destek hattını da verelim. Son hı -hı. bir parça çalacağız evet, size bu hı -hı. arada. Bahadır Dilbaz ve ...yine kılavuz programından hatırlayacaksınız... ...Utkan Çınar'ın sözlerini yazdı... ...Bestesi de Utkan Çınar'a ait... ...Renk adlı ile veda edeceğiz size... ...Maraton pazar gününe kadar devam ediyor... Yani ...pazarda dahil olmak üzere... ...10. Açık Radyo Şenliği... Ee, ...yani... ...sözler kısa ve... şey ...yetersiz kalıyor ama... ...bu bize zemin olan... ...ve aslında çok lokalmiş gibi tınlayan... ...çünkü İstanbul'a sadece yayın yapabiliyor... ...ama bir sürü... dima ...dimaya... Ee, esin olmuş açık radyonun devam etmesi için çeşitli yöntemler var. Bunlardan bir tanesi de destek olmak. Bu yayın şenliğinde yapabilirsiniz ya da sürekli müsait olduğunuzda yapabilirsiniz. Ya da bambaşka manevi desteklerde bulunabilirsiniz. Ama biz Renk diyelim. Utkan teşekkür ederim beni konuk ettiğin ben için programına. Ben teşekkür ederim Deniz ne demek yani. Biricideki çok keyifliydim. Zormuş alındık. ama yani onu söylemek <gülüyor> lazım. Kesinlikle konser vermekten çok daha zormuş yani. Numarayı verip bence renkle çıkalım derim ne dersin? Tabii ki neden olmasın. Tamam. 0212 343 4141 41 numaralı telefondan açık radyoyu arayarak bir programa ya da daha çok programa destek olabilirsiniz ya da sessiz değil online iletişim tercih ederseniz AçıkRadyo.com'dan da destek olun demesini tıklayabilirsiniz. Ağzına sağlık. Senin de ellerine sağlık, ağzına sağlık. Ee, Açık radyo, Viva Açık Radyo diyorum ben. O kadar. Aynen. Birinci tek şahısı tabii önümüzdeki haftalarda devam edecek. Yeni albümler bolca birlikte dinleyebilirsiniz. Buradan da onu da belirteyim. Evet. Renkle kapatıyoruz. Ee, haftaya görüşmek üzere değilim ben. Hoşçakalın. Hmm. So Tekil Şahıs <Gülüyor> Hazırlayan ve sunan Mutkan Çınar <Gülüyor>